Satranç oynamayla alakalı son günlerde sosyal medya üzerinde farklı yorumlar var. Satranç oynamak dinen caiz midir demişler hocam. Evet. Önce şunu ifade edelim ki, insanoğlu zaman zaman bıkkınlık ve yorgunluk hisseden bir varlıktır. Tek bir hayat yok. Devamlı çalışma, devamlı ibadet etme diye bir hayatı yok. Yorulur ve bıkar, usanır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe-i kiramla sohbet ederlerdi. Dini konudan açmışlar bir sohbet yapıyor. Onların usandığını ve bıktığını görünce hemen dünyevi konulara, güncel konulara girermiş. Dünyevi, güncel konulara. Onların böyle neşelendiğini, sohbetin kıvamını bulduğunu ve herkesin dinçliğini geri elde ettiğini görünce yavaş yavaş sözü dini konulara getirir ve yeniden irşada devam edermiş. Onun için insan nefis taşıyan bir varlık. Nefis de yorulur. Onun için peygamberimiz diyor ki: "Ravihu anil enfusi saaten fas'a feinna enfus iza kelat mellet." nefislerinizi aralıklarla dinlendirin. Çünkü o bir yorgunluk ve bıkkınlık hissettiği anda bıkar ve işlemez hale, işlevsiz hale gelebilir diyor. Ha. O zaman insan nefsi, ruhu değil bak. Ruh değil, bazıları ruh diyor da bu yanlış tabir. İnsanın nefsinde yorulma, bıkma varsa, usanma var ise bunun dinlendirilmesi gerekir. Neyle dinlendiririz? Herkesin dinlenmesi farklıdır. Mesela benim dinlenmem, a işini yapıyorsam B kitabına başlamam da oluyor. Evet, evet. Ben mesela fıkıh okuyorum, yoruldum. Ama okumak da istiyorum, Fıkı kapatıyorum, hadis okuyorum. Hadiste yorulduğumu hissettiğim vakit onu kapatıyorum, açıyorum kütübhaneden, tefsir okuyorum vesaire. Ama herkesin dinlenmesi aynı olacak diye bir şey yok. Biri de müzik dinlemek ister, biri de oyun oynamak ister vesaire. Ha i̇şte İslam dini. Nefislerin dinlendirilmesi gerektiğini bildiğinden dolayı mubah alanlar koymuş. Mubah alan ne demek? Yapıldığında sevabı da yok, günahı da yok. İşte bunlardan birisi de oyun. Oyun. Mesela satranç. Yani zeka geliştirir vesaire de bu ayrı bir konu. Biz o konulara girmiyoruz. Bu nedir? Oyundur. Bu oyunda asıl olan nedir? Bir biz bu oyunu asla kumar aleti olarak kullanmayacağız. Yani bir bedel olmayacak. Asla bir çay bile olsa kaybeden çayı ısmarlar, dedikleri anda bu kumara dönüşür. Niye? Çünkü karşılığında bir bedel vardır. Bu oyun asla kumara alet edilmeyecek. İki, iki bu oyun eğer tarafların birbirine küsmesine, birbirlerine küfretmesine, birbirlerine efendim e, aşağılamasına sebebiyet verecekse, Değil mi? Böyle kızışıyorlar bazen. İşte orada oyun oynayan kişi derhal bırakacak. Niye? Çünkü muhatabı oyundan ve eğlenceden çıktı. Ya nefsi devreye girdi, kibri devreye girdi, enaniyeti girdi, ucubu girdi. Siz de bunu hissettiğiniz vakitte azizim bu kadar yeter deyip oyunu bırakacaksınız. Niye? Çünkü düşmanlık ve haset gayrı yavaş yavaş giriyor. Etti iki. Demek ki kumar alet edilmeyecek, iki tarafların birbirine zarar vermesine alet edilmeyecek, üç çok aşırı zaman o kaybederek namaz vesaire gibi ibadetlerin vaktinin geçirilmesine zemin hazırlanmayacak. Yani oyun bir eğlence, nefsi dinlendirmek için kullanacak. Böyle kullanılır ise bu nedir? Bu kesinlikle mubah bir eğlencedir. Ne haramlığı vardır, ne de efendim sevabı vardır. O um, vah bir eğlencelir. Bitti. E peki efendim şöyle bir hadis okuyor bazı kardeşlerimiz. Men la'ibe bis satranç. Mel'unun men la'ibe bis satranç. ve nazir ileyha ke'ekilil hınzir. Bu hadis mevzudur. Uydurmadır. Efendim A kitabı B kitabında yazıyor. A kitabında B kitabında yazabilir. Ama bize önemli olan nedir? Bu bunun senedidir. Artı. Suçla cezanın dengesidir. Hadislerin kabulünde kullanılan metotlardan birisi de Kur'an'a arz edilmesi ve Kur'an'da suç ve ceza dengesine bakılması. Yani hocam. Ta, suç ve ceza dengesine baktığınız vakitte satranç oynayan melondur diyor. Ona bakan da oyunu seyreden de domuz eti yiyen gibidir. Peki alimlerin ihtilaf etmiş olduğu bir konuda satrançta diyelim, hmm. alimler ihtilaf ediyor. Hmm. İhtilaf edilen bir konuda ona verilecek ceza, domuz eti yemek gibi bu kadar necis olan bir şeyle orantılı olur mu? Orantılı olmaz. Bu, birilerinin uydurduğu bir hadistir. Buna itibar ne yapılmaz? Asla edilmez. Ama من لعيب بِنْنَرْدِ فَكَ أَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ بِدَمِ الْخِنْزِيرِ Kim tavla oynarsa sanki elini domuz kanıyla boyamıştır. Veya men lağbe bin nerdeşir? Fakat nma lattçıydı hu Bir başka rivayeti, bir başka senetle geliyor. Kim tavla oynarsa, sanki elini domuz kanıyla kirletmiş, boyamıştır. Hadisi sahiptir, doğrudur. Ancak bu hadisi şerif kumar amaçlı oynanan tavla ile ilgilidir. Kumar hmm. amacı güdülmezse o da ne olur? Mücveret bir eğlence olur, nefsi dinlendirme olur. Dediğimiz üç şart burada da geçerlidir. Dolayısıyla bir insan, demek ki bu tür oyunları, tavlasını, işte satrancını, üç taşını, dokuz taşını vesaire, cüzünü, cüz denilen oyunları, kumara alet etmezse, taraflar birbirine zarar verecek seviye getirmez, ibadetlerini ihmal ettirmezlerse, bunlar mubahtır, bunların günahı da yoktur, sevabı da yoktur. Bunlara haram demek doğru değildir. Hele hele satranç haramdır demek, Hanefi fıkhına hiç uymaz. Hanefi fıkhında satrancı mekruh kabul eder alimlerimiz. Haram kabul etmezler.